Tek Çare İmanla Tevhid kardeşlikte Vahdet Olur Din imanla Toplum Kardeşlikle Kurulur Bu Eserde insana Mesajlar Verilir Umulur Ki Gerçeği Görenler Bulunur Bu Eser Mevlanın Yardımıyla Erdi Nihayete Vesile Olursa Ne Mutlu Hidayete Tek çare adıyla sunuldu memlekete. Kurtuluş ve huzur imanla kardeşlikte. İmanla kardeşlikte. Şu halde iman kardeşliği ne demektir? Vazifesi nedir? Şu mevcut bunalımdan kurtuluşun çaresi nedir? Kişinin elhamdülillah Müslümanım demesi onu Müslüman kılar mı? Müslüman nasıl olmalıdır? Hidayet, nasıl insana ulaşır? Banka kredilerine ihtiyacın kalmayacağı sistem nedir? Aşk nasıl elde edilir? Allah'ın kulla beraber olması hali nasıldır? Kafirlerle sırdaşlığın hükmü nedir? Cennete girmeye vesile olan iman nasıl olmalıdır? Günah arzusunun kalbe gelmesinin sebepleri nelerdir? Çırpınan yüreğinizde çaresizliğin içinde kaybolduysanız Bulduğunuz çareler sizi bataklığa gömüyorsa, çaresizliğinize çare bulmak için Dilara yayınlarının sizlere sunmuş olduğu Tek Çare adlı bu eseri Bir Okuyup Bin Düşüneceksiniz. Siparişleriniz için telefon numaramız 0246-232-3321. Şimdi arayana Küçük Boy Cep Risalesi hediye. 0246 232 33 21 Hemen arayın.